Cumanız mübarek olsun sevgili akra dinleyicilerim Allahu Teala Hazretleri bu güzel, mübarek günün hayırlarından, feyizlerinden cümlenizi azami derecede istifade ettirsin Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet olunduğuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bir hadisi şeriflerinde buyurmuşlar ki ma uvidallaha bi şeyin es min fıkhin fi'd-dîn ve le fakihin vâhidun eşeddu ale şeytâni min elf ve li şey'in imâdun ve imâdu hâzâ'd-dîn'il fıkhu. Söyledi Rasulullah fî Bu hadis şerif dinde bilgili olmak, sezgisi, bilgisi tam ve kuvvetli olmak konusunda Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri buyuruyor ki allah Teala Hazretlerine dinde fakih olmaktan, dini iyi kavramaktan, dini malumatı doğru ve sağlam ve derinlemesine iyi sezip bilmekten daha güzel bir şekilde ibadet olunmadı allah Teala Hazretlerine. En güzel ibadet bu yolla olur. Ve lefakihun vahidun eşeddu şeytan min elfe abid. Bir tek bilgin, fakih kişi şeytana bin tane abitten daha büyük e, e, tesir eder ve daha şiddetli e, tesir eder. Şeytanı yener ve şeytanın tesirini izale eder. Veli şeyin imadun her şeyin bir direği var. Ve imadu hazeddin bu dinin direği de el fıkıhtır. Din ilmidir. Dinde doğru sağlam anlayıştır. Az ve e, sevgili dinleyiciler, e, gezdiğimiz şehirlerde çeşitli insanlarla karşılaşıyoruz. Onların çeşitli soruları oluyor. Efendim, böylece halkı yakından tanıma fırsatını buluyoruz. İndarların çeşitlerini, tabakalarını, gruplarını, zümrelerini de görmüş oluyoruz. Böylece hakikaten insan... E, bazen e, fevkalade büyük üzüntülere düşüyor. E, çünkü din namına dindarlık namına öyle şeyler var ki halkın arasında inanılan veya ben dini iyi biliyorum diye ortaya atılan öyle kimseler var ki o kadar saçma şeyler söylüyorlar ki bunların bir kısmını belki sizler de televizyonlarda yapılan açık oturumlarda konuşmacıları dinlerken de misal olarak görüyorsunuz. E, detayına ben fazla girmek istemiyorum ama bu dinin ana ölçülerini, farzlarını esasını, ruhunu kavrayamamış insanlar var ve bunlar bir de kendi cahilliklerine, yanlış anlayışlarına, yanlış kavrayışlarına bakmadan bir de insanların önüne çıkıp önderlik iddiasında bulunuyorlar. Gelin bana, bana tabi olun, benim yolumu tutun diyorlar. Mesela bir tüccar arkadaşım anlatmıştı. Onun iş yerinin bulunduğu iş hanında bir genç varmış. Sakallı, efendim, dindar, gayretli bir genç. Yani kendisi de beğeniyormuş her bakımdan o genci. Çünkü beş vakit namazlığını camide kılmaya gayret ediyormuş. İşini bırakıp, işinin arasında cemaati ihmal etmiyormuş, camiye gidebiliyormuş, camide namaz kılıyormuş. Ayrıca, etrafındaki gençlerle meşgul oluyormuş. Onları doğru yola çekmeye, kötü alışkanlıklarından vazgeçirmeye çalışıyormuş. Sakallı, mütedeyyin, gözünüzün önüne gelmiştir bu anlattıklarımdan. Mübarek bir genç, gayet iyi durumu. Fakat e, sonradan bir şahsa tabi olmuş bu. Ee, bir şahıs diyorum, daha güzel bir başka sıfat e, efendim e, ona yakıştırmıyorum. Çünkü efendim bu şahsa tabi olduktan sonra bu güzel genç sakalını kesmiş bu kötü bir alamet efendim camiye gitmeyi bırakmış bu daha kötü bir alamet fikirlerinde büyük bir değişme olmuş. Hem de bu değişme ne olarak yani dindarlık namına din namına daha iyi bir dindarlık gibiymiş düşüncesiyle takınılmış yeni bir tavır oluyor Tabii bu çok acı bir durum büyük bir gerileme fakat bizim tüccar arkadaşımız onu bu hale getiren şahsın güya efendim böyle dini lider durumunda olan şahsın da toplantısına gitmiş o toplantıda anlamış ki yani namaz kılmayan bir adam bu şahıs ama ağzı kalabalık Efendim çok böyle e, insanların bu arada e, hoşuna gidebilecek tatlı sözler var mesela sevgiden bahsetmek müsamaha'dan bahsetmek hoşgörü'den bahsetmek efendim tamam herkesi haliyle efendim kabul etmek böyle bir şey yok İslam'da hakkı hakkı söylemek var haksız olan insanın haksızlığını ifade etmek efendim doğru olanın doğru sözünü e, efendim tasdik etmek doğru olan işi Efendim, alkışlamak eğri olanın da eğriliğini, yanlışlığını söylemek var dinimizde ve bunu bizim eski alimlerimiz peygamber efendimizin mübarek ashabı hiç taviz vermeden yapmışlar hatta bu bizim meşhur ve sevgili büyüğümüz Ebu Eyyub el Ensarih Eyüp Sultan diye efendim o semtte camisi bulunan mübarek mücahit sahabi bir düğüne gitmiş Abdullah ibni Ömer radıyallahu anh'ın düğününe gitmiş, bakmış ki duvarda bir bez parçası asılmış, düğün evinin duvarına bir kumaş asılmış... Demiş ki biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında böyle duvara bir örtü asmıyorduk. Size teessüf ederim demiş. Dinde yeni bir şey çıkartmaya kalkmışsınız. Sizden ummazdım demiş. Ve düğün yerinden kalkmış. Efendim demişler siz lütfen oturun biz o oradan indiririz. Sizin istediğinizi geri. Hayır artık ben burada duramam demiş. Kalkmış gitmiş. Halbuki Abdullah İbni Ömer de ashabın e, ileri gelen efendim kişilerinden Hazreti Ömer'in oğlu yani ufak bir şey e, hareket e, gibi düşünebiliriz biz duvara nihayet düğün evinin duvarına bir kumaş asılmış süsleme olsun diye fakat Resulullah zamanında yapılmadığı için Ebu Eyyub el Ensari onu dahi uygun görmediğinden bu kanaatini de söylemiş yani gerçek dindarların efendim tavrı budur böyle herkese müsamaha efendim hoşgörü, herkesi sevmek hayır İslam'da böyle bir şey yok ama bu ara çok modalanmış bu herkesi sevmek niye kötüyü seveyim, niye kötü olan bir işi destekleyeyim, niye onu hoşgöreyim, niye ona göz yumayım niye onun devamına efendim müsamaha edeyim bu yanlış bir şey fakat insanlar böyle şeyden hoşlanıyorlar yani varsın günahına devam etsin ve hocalar din bilginleri veyahut yakınları bunun bu kötülüğünü söylemesin, kendisini tenkit etmesin, o haliyle onu kabul etsin. Camiye gitmesin, Allah'ın emirlerini tutmasın, efendim etrafındakiler onu o haliyle kabul etsin. Haram nokma yesin, etrafındakiler onu o haliyle kabul etsin. Ticareti, efendim dini bakımdan yasak, cinsten bir kazanç şekli olsun, efendim herkes bunu hoş görsün. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey dinin yıkını demektir. Hakkı söylemek lazım ve batılı reddetmek lazım. Tabii bunun içinde ölçü nedir? Elimizde neyi beğeneceğiz? Neyi tenkil edeceğiz? Neyi alacağız? Neyi reddedeceğiz? Bunun ölçüsü hiç şüphe yok ki Allah'ın kelamıdır. Kur'an-ı Kerim'dir. Bir. İkincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetidir. Ve bu iki ana kaynaktan gelişen icma ümmet, kıyası-ı fukaha gibi edile i dediğimiz dini deliller e, e, temel bunların hepsine birden biz e, şeriat şeriat-ı garray ahmediye diye isimlendiriyoruz yani İslam şeriatı diyoruz İslam şeriat, şeriatı nasıl teşekkür etmiştir? Fakihlerin müştehitlerin, büyük alimlerin, büyük hukukçu, hukukçuların ciddi insanların İlmin her yönüyle her sahasında efendim, derinlemesine bilgi sahibi olmuş selahiyetli kimselerin konuşması. Bu söz avamın ağzına düşmemeli. Dini konular avamın çözeceği konular değildir. Çünkü dini konulardaki yanılma insanların dünya ve ahiret felaketine düşürür. Bunu şöyle bir misalle dinleyicilerime anlatmak isterim, mesela bir büyük santralı düşünün, bu büyük santralın elektrik hatlarını bilmeyen insana kurcalattırır mıyız? mütehassıs olmayan insanları o santralın içine sokar mıyız? Bu devrelerle herkesin istediği gibi oynamasına müsaade eder miyiz? Veyahut bir posta, telgraf, telefon efendim, binasının içine telefonların bulunduğu yere bir insanı, bir çocuğu sokup burayı istediğin gibi karıştır der miyiz? Yani selahiyetli olmayan kimselere bu gibi şeyler verilir mi? Veyahut efendim, bir e, doktor olmayan insanın eline neşteri verip al bu hastanın efendim, karnındaki uru kes orayı çıkar der miyiz? Buralarda mütehassıslara müracaat ediyoruz ve katiyen ötekilere Efendim, aman vermiyoruz. Diplomasız doktorları polis takip ediyor. Efendim, mütarsız olmayan kimselere böyle hassas aletleri teslim etmiyoruz. E, din hassas aletlerden daha hassastır, daha kıymetlidir, daha önemlidir ve insan vücudundan çok daha önemlidir. Toplumun istikbali bahis konusudur, selahı ve felahı bahis konusudur. Fakat bu konuda herkes bir takım sözler söylüyor. dün akşam bir hanım Efendim kocası kendisini bir yola davet etmiş, soru soruyor, diyor ki ben e, o yola gideyim mi? Peki dedim neymiş o yoldaki insanların özellikleri? Efendim bunlar, isim söylemiyorum, e, şu meşretten insanlarmış, kılık kıyafete önem vermezlermiş, efendim ibadete önem vermezlermiş, zahire önem vermezlermiş, efendim. Başka bir arkadaş da ilave etti. Efendim mesela dedi namazları kılmıyorlar, şu işleri yapmıyorlar, bu işleri yapmıyorlar. Anlaşılan tabi batıl yanlış bir yol ama o kadar iddialı konuşuyorlarmış ki niye sakal bırakmıyorsun? Efendim benim nurdan sakalım var. Peygam nurdan sakal yani kesik olduğu halde gör görünmeyen bir sakal böyle şey olur mu? Böyle bir şey olsaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzünde olurdu. Peygamber Efendimizin yüzünde mübarek gerçek sakalı olduğuna göre ve tıraş olduğu zaman efendim berberden e, arta kalan e, o güzel sakallar biriktirildiği hatıra olarak Efendim günümüze kadar geldiği ine göre ve efendim kadir gecelerinde camilerde salatu selamlar getirerek onları öpüp yüzümüze gözümüze sürdüğümüze demek ki doğru olan gerçek sakal olması. Gerçek sakalı yok. Efendim ondan sonra benim nurdan sakalım var. Yani görünmez sakalım var. Böyle şey olur mu? Bu yalan. Yani sünnete seniyeye uymamanın mazereti olabilir efendim memuriyeti vardır, öğrencidir vesaire ama mazereti olmadığında sünnet-i seniyeye uymayıp da benim nurdan sakalım var sen anlamazsın demek yalandır iftiradır dine ve insanları aldatmacadır İşte buna benzer şeyler olabiliyor yani söz e, sahtekarların, yalancıların ağzına düşmüş oluyor hatta onların efendim sözlerine kanabiliyor halbuki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki yani e, allahu Teala Hazretlerine dinde fakih olunarak din iyi bilinerek ibadet edilir ve din bilgisinden daha güzel bir şeyle allahu Teala Hazretlerine ibadet edilmemiştir. Bir tane fakih bin tane şeytana e, e, efendim şeytana bin tane abiden daha fazla Efendim ezici ve zafer kazanıcıdır, daha şiddetlidir, daha efendim onu şeytanı efendim def edicidir. Buyuruyor. Demek ki abit kendi başına bir takım ibadetler yapıyor, dindar insan. Tabi Allah'ın rızasını kazanmak için gece uyku uyumuyor, namaz kılıyor vesaire, çeşitli oruç tutuyor gündüzleri. Ama bir tane fakih yani doğru bilen bir insan onun bin tanesinden daha üstün ve kıymetli oluyor. Neden? Çünkü din yerinden e, kaydırılmamış oluyor, rayından çıkartılmamış oluyor, yanlış bilgiler halkın arasında yayılma, yayılmamış oluyor, işin doğrusu öğrenilmiş ve öğretilmiş oluyor. Tabi Allahu Teala Hazretleri e, onun için alimlere, fakihlere, Fakih diyoruz. Fıkhı iyi bilen, İslam hukukunu iyi bilen, İslam şeriatını iyi bilen insanlara fakih diyoruz. Yani alim ama bilgisi sağlam ve doğru. Evet birçok konuda herkesin birçok sözü var. Bu çeşitli ilimlerde bizim karşılaştığımız bir olaydır. Üniversitedeki hayatımızdan da biliyoruz. Doktora yapılır bir konuda. O konu üzerinde çeşitli görüşler olabilir. Doktora yapılmış olmasına rağmen karşıt fikirde olan insanlar çıkabilir. Efendim mesela vitaminler faydalı mıdır, zararlı mıdır? İlaçlar kullanılmalı mı, kullanılmamalı mı? Efendim ziraat e, için suni gübre toprağı zehirliyor mu? İyi mi, kötü mü? Tabi bunlar mülakaşası yapılır ve hepsi tabi e, aletlerle ölçülerek, efendim istatistiklerle, ilmi çalışmalarla, kendisinin ortaya attığı şeyi efendim iddiasını teyit etmeye çalışıyor. Çeşitli e, fikirler çıkabilir. Tabii sonunda alimlerin efendim ispat ettiği taraf kazanır ve o gerçek olarak kabul edilir. Yanlıştan dönülür, düzeltmeler yapılabilir. E, dinde de e, dinin e, üzerinde de herkes çeşitli sözler söyleyebilir. Biz bunlardan etkilenmemeliyiz. Mesela Allahu Teala Hazretleri hakkında ileri geri sözler söyleyen olabilir. Varlığı hakkında kabul edenler, etmeyenler olabilir. Allahu Teala Hazretlerinin niceliği ve niteliği ve sıfatları konusunda çeşitli dinlerin çeşitli görüşleri var ama yani ilim ve araştırmalar ortada. Sonra Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu gerçekler ayeti kerimeler, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin söylediği sözlerle tabi eski dinlerin hatalı tarafları anlatılmış yanlış inançları, batıl inançları bozulmuş olan inançları gayet güzel ifade edilmiş. Şimdi bunlar böyle güzel ifade edilmişken İslam namına efendim Müslümanız diyen toplulukların içinden bir takım insanlar çıkar da ayetleri reddederse Allah'ın emrettiği şeylerin yapılmasını yapılmasa da olur gibi bir şeyle karşılarsa Allah'ın yasakladığı bir takım haramlarını da yapabilirsiniz. Mahsur yoktur. Devir 20. yüzyıldır gibi efendim bir takım safsatalarla yaptırmaya çalışırsa tabi olmaz. Bunların karşısında e, halkın hakem olması lazım ve İlme değer vermesi lazım. E, ve karşısındaki insandan yaptığı şeyin şeriat yönünden, din yönünden, Kur'an ve hadis yönünden delilini sorması lazım. Ve eğer yanlışsa o şahsa prim vermemesi lazım. Destek vermemesi lazım. Hatta tebessüm etmemesi lazım. Hatta dost doğru efendim gerçeği söylemesi lazım. E, şeyde e, Eyüp Sultan Hazretlerinin türbesini Halid İbni Zeyd Hazretlerinin türbesi ziyarete kadınlar gitmiş. Orada bir yaşlı ihtiyar bunlara sormuş efendim e, durumlarını ve e, onlar da anlatınca e, bir güzel azarlamış bunları. Neden? E, Aksakallı, kimseden bir fayda, menfaat beklemeyen sırf konuşmasını Allah rızası için yapan bir insan. Elbette söyleyecek. Kadınlar ondan sonra hatalarını anlamışlar. Kendilerini Evet aziz ve muhterem kardeşlerim e, dinimizde ilk dikkat edeceğimiz en önemli şey ibadetimizin güzel olması için Müslümanlığımızın güzel olması için en çok dikkat edeceğimiz şey. Dün akşamdan beri ben bir hayli üzüldüm bu anlatılanlardan şuna üzüldüm yani batıl olan yanlış olan bir şeyi bir takım geveze insanların böyle... E, yaldızlı sözlerle, yalan sözlerle halkı aldatmasına üzüldüm. Yani muhterem kardeşlerim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu konuda pek çok hadisleri vardır. İslam dini e, laf ebelerini sevmiyor. Yani cahşaflı söz söyleyen, edebiyat parçalayan insanları sevmiyor. Doğru söz, sözün en güzeli Efendim hakkı olduğu gibi sade ve açık bir şekilde ifade eden sözdür diyor. Onun için laf cambazlarına böyle hakikatleri, edebiyatın güzellikleri, edebi sanatın efendim cambazlıkları ile örten kimseleri tenkit ediyor peygamber efendimiz. Bunların doğru olmadığını beyan ediyor. Onun için e, hepinizden e, e, bu hususta uyanık olmanızı istiyorum, rica ediyorum. Bir kimse bir şey söylediği zaman din namına bir şey söylediği zaman o kimsenin selahiyetini düşünün. Yani bu konuda bilginliği nedir, ne kadar okumuş, dini ilimleri tahsil etmiş mi, etmemiş mi, ümmi mi, cahil mi? Tabi bizde deniliyor ki bir insan ümmi olduğu halde efendim Allahu Teala Hazretleri onun evliyasından olmuşsa, sevgili kulu olmuşsa bazı şeyleri bilebilir. Doğru gerçekten Allah Teala Hazretlerinin kudretine nihayet yoktur. Bir insanı efendim elbette dinin hakikatlerine aşina kılabilir, ona gönlüne bir takım gerçekleri efendim söyleyebilir. Ama hiçbir veli cahil değildir diyor. Allah hiçbir cahili veli edinmemiştir diyor büyüklerimiz. Eğer edinmişse, veli edinmişse onu cahil bırakmamıştır, öğretmiştir. O kitapları şey yapmadan, karıştırmadan dahi gerçekleri söyler. Yani yetişe itibariyle ağzından çıkan söz yanlış olmaz. Doğru olur. Gerçek olur. E şimdi bakıyorsunuz çok yaldızlı sözler söylüyor. Belki güzel giyiniyor. Belki kravat takıyor. Belki güzel tıraş olmuş. Belki başına fötör şapka giymiş. Efendim ayakkabıları boyalı, efendim pantolonu cilet gibi ütülü, efendim gözlereşli olabilir, efendim böyle. E, ama e, söylediği sözler eğer Kur'an-ı Kerim'e ve Hadis-i Şerif'e uymuyorsa kıymeti yoktur ve öyle insanlara tabi olarak Allahu Teala Hazretlerinden güzel ibadet edilmez. Allah'a en güzel ibadet dini iyi bilerek, doğru bilerek yapılır. İnsan doğru olarak, sünnet-i seniyeye muvaffuk olarak Kur'an-ı Kerim yolunda, Peygamber Efendimizin açtığı yolda az bir ibadet, sade bir ibadet bile yapsa büyük sevaplar kazanır da sünnet-i seniyeye aykırı, dinin ruhuna aykırı, dini bozan efendim yanlış istikametlerdeki çalışmalardan, ibadetlerden bir sevap almaz aslında aksine Büyük veballer yüklenir, gülağa girer. Böyle kimselerin de efendim etrafında toplanmak ve onlara yüz vermekte de doğru değildir. Bazıları da diyorlar ki efendim biz aşkullahı, muhabbetullahı anlatıyoruz. Efendim işin dış şekline yani zahiri amellere ne lüzum var filan. Eğer onlara lüzum olmasa idi, Allahu Teala Hazretleri onlar hakkında ahkam indirmezdi. Eğer zahir önemli olmasaydı, kadınların tesettürünü örtülmesini Allahu Teala Hazretleri emretmezdi. Her e, dinin e, e, hükmü, her meselede dinin bir zahire ait hükmü vardır. O da önemlidir. Bir de batına yönelik hükmü vardır. O da önemlidir. Evet, abdest aldığımız zaman. Mesela zahiren bedenimizi görüyoruz Bu da önemli. Yüzümüz temiz oluyor, terimiz gidiyor, elimiz temiz oluyor, ayaklarımız temiz oluyor. Gusül abdesti aldığımız zaman terimiz gidiyor, pırıl pırıl tertemiz oluyoruz. Evet bu zahir. Ama bir de abdestin manevi, batınlığı faydaları var. Günahları dökülüyor, insanın efendim, ruhi, ruhu safileşiyor. Tamam zahiri de var, batın da var ama zahir de inkar edilmez batında da inkar edilmez. Allahu Teala Hazretleri her şeyi zahiriyle batınıyla, görünen görünmeyen yönleriyle yerli yerinde hikmetle emretmiştir. Allah Teala Hazretlerinin emrinin büyük önemi vardır. Beyler Kur'an-ı Kur Kerim'de o kadar Allah'ın emri olarak namaz emredildiği halde namazı küçümsüyorlar. Dudak büküyorlar. Bu zahiri ameldir efendim diyorlar. Asıl insanın gönlünün temiz olması iyi güzel ama gönlünün temiz olmasına götüren bir amel bu. Namaz kılmak ve namazın da kendine göre batıni pek çok esrarengiz faydaları var. İşte ee, bu misaller gibi çeşitli şekillerde safsat, safsatalarla veya efendim basit gibi görünen dinin bir ahkamını efendim sağ, sağlam sahih bir hadisi şerif ile tespit edilmiş olan bir hususu bile bir insan inkar ederse onun öyle dini liderlikle efendim evliyalıkla vesaireyle ilgili olması mümkün değildir o şeytanın şeytanın dostudur şeytanın insanların içinde kılık değiştirmiş hizmetkarıdır, ajanıdır insanları dininden soğutmaya çalışıyor Kur'an-ı Kerim'in yolundan ayırmaya çalışıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Müslümanlara vermek istediği formu deforme etmek istiyor onlara öğretmek istediği şekilleri inkar ediyor, binaneley Efendim bu gibi insanlara asla yüz vermemek lazım. Yüz vermek de bir vebaldir ve onlara hatalarını söylemek lazım. Bir insanın yanlışlığı bir tek hadisi şerifin karşısında diretmesinden dahi anlaşılır. Efendim görmüş Amcaların çocukları birbirleriyle evlenemez bilmeme canım evlenebilir işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemler Efendimizin zamanında e, misalleri var sonra kimin kiminle evlenemeyeceğini Fıkhımız şeriatimiz bildirmiş. Sen kim oluyorsun? Bunu nasıl söylersin? Niye dayanarak söylüyorsun? Efendim işte böyledir bu. Böyledir diyorsan demek ki sen dinde kendi bildiğine bir takım yalanlar, sarsatalar uydurarak efendim kendin de belki yaptığı şeyin ne kadar feci olduğunu farkında değilsin. Sen kendini kurtaracak durumda bir insan değilsin. Ben senin yanına niye geleyim? niye e, senin sözüne itibar edeyim deyip hakkı onun yüzüne çarpmak lazım Allahu Teala Hazretleri sevgili e, dinleyiciler tabi e, bizi boşuna kürek çekmekten çalışıp çalışıp da sonunda eline insanın hiçbir şey girmemesi çok acıdır, hüsrandır boşuna kürek çekmekten hepimizi korusun, peygamber efendimiz ikaz ediyor, nice Geceliğin kalkıp ibadet eden, gece namazı kılan insan vardır ki eline geçen sadece uykusuz kalmaktır. Niye gündüzleri akşamlara kadar oruç tutan insan vardır ki akşama karı sadece aç ve susuz durmaktan ibarettir. Yani Allah onun o ibadetini kabul etmemiştir buyuruyor. Bir de insan böyle efendim, güya bir tasavvufi yola giriyorum diye böyle batıl zındık, rafuzi, Doğru yoldan sapmış bir yola insan girer de bir de iyi dindarlık yapıyorum sanarak kendisi ömrünü geçirip de sonunda da eli boş kalırsa hakikaten çok acı olur. Onun için bu konuda çok uyanık olmanızı ve Kur'an-ı Kerim'in hakemliğine, şeriatin hakemliğine başvurmanızı o teraziyle, o ölçüyle insanları tartmanızı çok ehemmiyetle sizlere ikaz ediyorum, ihtar ediyorum. Allahü Teala Hazretleri belki e, amellerin az olmasından dolayı efendim bir ceza, bir e, herhangi bir mahsur yazmaz e, farzları eda ettikten sonra bir insan, ama akidesi bozuk olduğumu efendim. Ana e, meselelerde hata etti mi o zaman e, yaptığı şeyler de tamamen boşa gider ve heba emmen sura amelleri heba olur ve ahirette de çok ziyan eder. Onun için fıkha önem verelim yani dini doğru anlamaya ve şeriatın ahkamına saygı duyalım ister farz olsun ister vacip ister sünnet ister müstehab efendim bunların hepsine çok e, e, riayetkar olalım. Haramlardan, mekruhlardan şiddetle kaçınalım ve kim din din namına bir söz söylemek istiyorsa onun serayetini soralım. Sen ne kadar serayetlisin bu konuda diye. Bir, ikincisi de söylediğin sözün delili nedir? Diyelim ki Yanlışlara düşmeyelim, şeytanın ajanlarının avucuna düşmeyelim, doğru yoldan sapmayalım. Sonunda ömrümüzün sonunda efendim ya olay bizim yolumuz yanlışmış, işim tamamen efendim ömrüm boşa geçmiş diye bir durum olmasın. Yine benim bu geçen haftaki seyahatim içinde bir hanımefendi Anlattı kendisi 15 yıl böyle bir yanlış e, grup içinde yanlış işler yapmış ama tabi iyi niyetli, daima Allah'tan efendim hakkı isteyen yalvaran yakaran bir insanmış. Sonra rüyasında e, yani yolunun yanlışlığını Allahu Teala Hazretleri ona göstererek onu doğru yola sevk eylemiş. Tabi buradan da şu kaydı çıkartıyoruz. Sözümün sonunda onu da belirteyim. Siz Aşk ile, şevk ile, samimiyetle Allah'tan, Ya Rabbi beni şaşırtma, beni doğru yoldan ayırma, beni böyle iyi bir şey yapıyorum sanarak, yanlış işler yapmaktan, doğru yolda gidiyorum sanarak, yanlış yola sapmaktan, koru Ya Rabbi diye aşk ile yalvarırsanız, Allahu Teala Hazretleri size bir vesile ile yanlışınızı anlatır ve sizi doğru yola çeker, samimi iseniz. Ama, Doğrular anlatıldığı halde kulak tıkarsanız tabi o zaman cezanız ağır olur ve Allahu Teala Hazretleri ikazları tutmadığınız için ondan sonra sizi efendim ikaz etmez ve burnunuzun doğrusunda gidip sonunda pişman olursunuz. Allahu Teala Hazretleri bizi dinde doğru yol üzerinde sıratımızda kimde sevgili reşatta hak yolda eylesin, itikadımızda bozukluğa düşmekten korusun ve e, dini anlayışlarımızda ya, yanlış batıl fırkaların sapık cahil insanların dini bilmediği halde biliyormuş gibi Halkın önüne çıkan sahtekarlarını şerlerinden korusun. Her şeyin aslını, özünü, efendim, halisini, hakikisini nasip eylesin. Ömrümüzü rızasına uygun. Tabii şeksiz şüphesiz Kur'an-ı Kerim'in yolunda ve şeksiz şüphesiz Peygamber Efendimizin izinde geçirmeyi cümlemize nasip eylesin. Ee, öyle bir ömür geçirmek nasip etsin ki sonunda geriye dönüp baktığımız zaman ahir ömrümüzde pişman olmayalım. Memnun olalım, mutlu olalım. Allahu Teala Hazretleri bizi hayatımızdaki güzel niyetlerimize, yaptığımız karınca karınca amali salihah ve hayratü hasenat ile rahmetine nail eylesin. Efendim cennetiyle, cemaliyle cümlemizi, cümlemizi mi şerefeylesin. Allahu Teala Hazretleri iki cihanda gönüllerinizin muratlarını ihsan eylesin sevgili ve değerli akra dinleyicilerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berkat.